Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili dostlar, sevgili ezacı dostlarımız, ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havanda Z raporunda karşınızdayız. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özeren başaran arkadaşımla birlikte iyi bir program olmasını, amacına ulaşmasını diliyor. Hepinizi yılın son programında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın akışı her zaman olduğu üzere öncelikle bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimi üzerinde bilgi veriyoruz. Daha sonra kamuoyunda çokça tartışılan ve mecliste kabul edilen torba yasadaki varlık barışı üzerine konuşacağız. Bu anlamda varlık borcu ile ilgili olarak geçmiş yıllarda yaptığımız gibi kanunun yani torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imza alması sonra, sonrası resmi gazete yayınlanmasını takiben Varlık barışını yönelik düzenlemelerin neler getirdiğini ayrıca sirkülerle odamız yönetimine ileteceğiz. Odamız yönetimi de web sayfasında konuyu taraflara, ilgi duyanlara sizlerle duyuracak muhasebe kayıtları, vergi yasaları karşısındaki durumunu etraflıca inceleyeceğiz. Biz bu programımızda genel hatlarıyla konuyu bir kez daha gündeme getireceğiz. Sevgili dostlar, Mayıs ayının sonunda yani 31 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken prim bedellerinin ödeme son günü olduğunu hatırlatalım ve 1 Haziran'da BABS bildirimlerinin de son günü olduğunu hatırlatarak programımıza başlayalım. Yani bir sonraki ayın mali takviminden bahsederken önümüzdeki 2-3 günlük süreci de buna dahil ederek 31 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin ödenmesiyle ilgili son tarih olduğunu, yine emlak vergilerinin yani belediyelere ödenen emlak vergilerinin ödemesinin son birinci taksinin son günü olduğunu, yine çevre temizlik vergilerinin iş ile ilgili, iş ile ilgili çevre temizlik vergilerinin ödeme gününün son günü olduğunu, yine daha önce miras yoluyla edinilen mülkler varsa, o mülklere ait veraset intikal beyannamesiyle ile yapılan beyanlar sonucu oluşan vergilerinde iki eşit taksitinde yıl içerisinde ile ilgili olarak, birinci taksitin son günü olduğunu belirtelim sevgili dostlar. 1 Haziran'la bir önceki ayın B.A.B.S. bildirimlerinin son günü olduğunda belirterek Haziran takvimimize başlayalım sevgili dostlar. 23 Haziran Pazar, Pazar gününe geldiği için Pazartesi günü yani 24 Haziran Pazartesi günü Mayıs ayına ait katma değer vergisi beyannameleri, Mayıs ayına ait muhtasar beyannameler, Mayıs ayına ait damga vergisi beyannameleri. Ve Mayıs ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin ile ilgili olarak son tarih olduğunu belirtelim. 27 Haziran Pazartesi Katma Değer Vergisi 27 Haziran Pazartesi 24 Haziran Pazartesi günü yapılan beyanlarla ilgili olarak 27 Haziran'da bunlara ait yani Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar Ödemelerinin Son tarihi olduğunu belirtelim. 30 Haziran Pazar gününe denk geldiği için 1 Temmuz Pazartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması gereken prim ödemelerinin ödemesiyle ilgili yani Haziran ayına ait prim ödeme bedellerinin son ödeme günü 1 Temmuz Pazartesi. Yine 1 Temmuz Pazartesi BA PA ve BS bildirimlerinin son günü olduğunu belirterek takvimimizi tamamlayalım sevgili dostlar. Sevgili dostlar Nisan ayında torba yasanın 12. maddesiyle ilgili torba yasa birçok şeyi kapsıyor. Biz konumuzda başlangıç kısmında belirttiğimiz üzere bu torba yasadaki varlık barışı bizim konumuzu oluşturacak. Torba yasa Nisan'da kamuoyunun gündemine geldi. Önce Ee, ekonomiden sorumluluğu devlet bakanı, akabinde maliye bakanı konuyu gündeme getirdi. Ve daha sonra konu kanunlar, karnameler genel müdürlüğün tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Bilindiği üzere bütçe plan komisyonunda aynı şekliyle hiçbir değişikliğe uğramadan görüşüldü ve kabul edildi. Mecliste torba yasanın görüşülmesi sırasında da Varlık Barışı diye tabir edilen yurt dışında sahip olunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili olarak kısaca Varlık Barışı diye tanımlanan madde yani 12. madde, Torba Yasa'nın 12. maddesi kabul edildi. Şimdi biz bu varlık barışı ile ilgili olarak düzenlemenin ne olduğunu teknik çok fazla ayrıntıya girmeden mümkün olduğunca Sade bir dille izleyicilerle paylaşacağız sevgili dostlar. Varlık barışı yasası torba yasanın 12. maddesiyle düzenlenmiş. Burada bu maddenin gerekçesine baktığımız zaman iki temel gerekçe üzerine oturtulduğunu görmekteyiz. Birinci gerekçe gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, altın, hisse senedi, tavil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. İkinci gerekçeyle yine gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan taşınmazların kayda alınması suretiyle ekonomiye kazandırılması, diğer bir ifadeyle milli ekonomi kayıtlı sistemine dahil edilmesi Hedefleniyor sevgili dostlar. Şimdi bu biraz daha bu madde kapsamındaki konuyu açalım. Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere ülkemiz bu tür düzenlemeleri çok sık yapılmaktadır ülkemizde. Son 10 yıla baktığımız zaman sevgili dostlar 2003'ten 2013'e yani son 10 yılda bununla ilgili 2003 yılında bir düzenlenme, yine 2008'de Varlık Barışı adı altında bir düzenlenme ve yine 2011'de bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında bir düzenlenme olduğunu görüyoruz. Yani son 10 yılda Şubat 2003'te 4811 sayılı yasayla vergi barışı yasası, 22 Kasım 2008'de 5811 sayılı yasayla varlık barışı yasası. 25 Şubat 2011'de bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki 6111 sayılı yasayla 3. düzenlemeyi ve nihayetinde biraz önce konuştuğumuz torba yasayla 12. maddede yapılan düzenlemeyle 4. düzenlemeyi konuşuyoruz. Ülkemiz bu tür düzenlemeleri çok sık yapmakta olduğunu Yine OECD ülkeleri içerisinde bu tür düzenlemeleri en fazla yapan ülke olduğumuzu da belirtmek isterim. Bu düzenleme gelir vergisi kanına geçici bir madde ekleme suretiyle yapılıyor. Ve düzenlemede kısaca gerçek ve tüzel kişilerce 15 Nisan 2003 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar. 31 Temmuz 2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsi denra yani iç bedelle bankalara bankacılık faaliyetinde bulunan finans kuruluşlarına veya vergi dairelerine bildirilir ve bunlar bahsetilen süre içerisinde yurda getirilirse bu beyan edilen varlıklar üzerinden yüzde iki oranında bir vergi ediliyor ve edilen bu vergi daha sonra ödeniyor sevgili dostlar demek ki bu kısmı bir kez daha tekrarlayarak toparlayıp kısa bir ara vereceğiz saygıdeğer dinleyiciler bir 15 Nisan 2013 itibariyle yurt dışında sahip olunan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında sahip olduğu para, altın döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazlar bankalara banka ve diğer finans kuruluşlarına veya vergi dairelerine beyan edilip beyan edilen tutar üzerinden yüzde iki oranında bir vergi tar edilmesi Ve bu tar edilen verginin ödenmesi hedefleniyor saygıdeğer dostlar. Radyo Havan'da Z raporunda kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz saygıdeğer dinleyiciler. Merhaba sevgili dostlar Saygıdeğer dinleyiciler Radyo Havan'da Z raporunda Varlık Barışı'nı konuşuyorduk Torba Yasada 12. maddeyle Düzenlenen Kaldığımız yerden Programımıza devam ediyoruz Sevgili dostlar Ülkemiz OECD ülkeleri içerisinde Çok sık bu tür düzenlemeler Yapan ülke olduğunu ve en fazla düzenleme Yapan olduğunu bahsetmiştik Ve bununla ilgili Şöyle bir öngörümüzü paylaşalım. E, yetkililerce 130 milyar dolar yurt dışında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek ve tüzel kişilere ait 130 milyar dolar varlık olduğunu söyleniliyor Ve bu tutarın bir başka rakamla da ilişkisi var. Şöyle ki, yine ülkemizdeki özel sektöre ait yurt dışı Borç stok tutarının da 138 milyar dolar olduğunu ilgililer. Yani yetkililer bunlar resmi yetkililerce ilan edilen rakamlar. Böylece akla şu soru geliyor. Yurt dışındaki varlık tutarlarıyla özel sektöre ait gerçek ve kişi, tüzel kişilere ait varlık tutarlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin borç stokları aynı. Yani... Ne kadar yurt dışında borçumuz varsa o kadar da varlık var gibi bir yaklaşım içerisinde ve özellikle Arzulana'nın ülkenin yurt dışında olan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi ama geçmiş 2008'de yapılan düzenleme varlık barışı yasa tasarısı 2009'da iki defa uzatıldı ve yurt içi varlıkları da kapsayan bir hale getirildi. Bununla 48, kabaca konuşuyorum, ayrıntılarına çok fazla girmeden 48 milyar Türk Lirası'nın beyan edildiğini görüyoruz. Yurt dışı beyan edilen varlık tutarının 18 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bir diğer ifadeyle yurt dışındaki özel sektör borç tutarının, Borç doktorunun %15'inin beyan edildiğini aynı rakamlarla aynı istatistik bilgileri bugüne uyarladığımız zaman 20 milyar dolar bir beklenti var bununla ilgili olarak. Yoksa bununla ilgili olarak %2 vergi tutarından ziyade yani buradan arzulanan bir mutlaka bir vergisel değer vardır ama Bunun fiskalitesi yani toplam bütçe içerisindeki vergi geliri içerisindeki payı o kadar çok büyük etki değildir %2 olması hase bile. Burada arzulanan ana amacın yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişilere ait iktisadi varlıkların yurda getirilmesi hedeflenmektedir sevgili dostlar. Şimdi bunu söyledikten sonra yurt dışında Bir başka parametrenin de bu torba yasaya yani 12. madde ile gelir vergisine eklenen geçici madde kapsamına dahil görüyoruz. Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yani gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerin satışından doğan kazançları, yine kanunlu ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlarından elde etmiş oldukları iştirak kazançları, yani bir tam mükellefeye tabi gerçek ve tüzel kişilerin kanunlu ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde etmiş oldukları iştirak hisse satışından doğan kazançları, Yine iştirak kazançları, yine yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde etmiş oldukları ticari kazançları, 31 Ekim 2013 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 31-12-2003 tarihine kadar, yani yıl sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna ediliyor. Yine bir başka madde, Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları yani gerçek ve tüzel kişilerin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları da 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Burada bunu daha ayrıntılı şekilde yazılarımızda belirteceğiz. Ama şu iki bilgiyi de söyleyelim. Bu varlıklar yani beyan edilen varlıkların için ödenen %2 vergi tutarı gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak kayıtlara alınmaz. Yani vergi matrağında indirim konusu yapılamaz. Kanunen kabul edilmeyen giderdir sevgili dostlar. Yine bu bağlamda beyan edilen taşınmazların iktisadi varlıkların üzerinden amortisman hesaplanamaz. Yine bu bağlamda beyan edilen iktisadi varlıklar aktive kaydedilir. Pasifte bunlar için sermayenin bir cüz'ü olacak şekilde biz buna sermayenin payları diyoruz, sermayenin unsurları diyoruz, sermaye yedekleri diye muhasebe literatüründe tanımlanır. Bu Özel fonlar diye tabir edilen bir hesaba kaydedilir. Ve senemaya ilave edilmesi halinde herhangi bir vergilendirme yapılmaz. Şirketin tasfiye edilmesi halinde ise bunun üzerinden herhangi bir vergi hesaplanmaz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporunun daha sonuna geldik. Başlangıçta söylemiş olduğumuz üzere, Bu yayın dönemimizdeki son programımızdı. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özel'in başlayan arkadaşımla birlikte hepinize iyi bir gelecek ayın mutluluk, sağlık, barış içerisinde gelmesini, yaz tatilinizin kazadan uzak sağlık içerisinde geçmesini sonbaharda yeni yayın döneminde birlikte olmak üzere Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımız sunuyoruz sevgili dostlar. Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.